الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه تعالى عليهم وعلينا أجمعين اللهم علمنا بما ينفونا وانفعنا بما علمتنا فإنك على ما تشاء قدير اللهم عز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين برحمتك يا أرحم الراحمين <gülüyor> Allahümme inna nesel kulafa ve'l afiye din bi'l cenneti, <gülüyor> Ey bütün zorlukları kolaylaştıran Rabbimiz, sen bizlere bütün zorlukları kolaylaştır ya Rabbi. Ey lütuf ve ihsan sahibi Rabbimiz, sen bizlere lütuf ve ihsan eyle ya Rabbi. Ey kainatın sahibi olan yüce Rabbimiz, bizleri bütün kötülüklerden Kötü zümre insanların şerrinden bizleri koru Ya Rabbi'yi, sen lütf ve ihsan eyle Ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, bir gün Allah nasip edecek olursa sizlerle Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun Müslüman olmasını ve İslamiyet'e nasıl girdi, İslamiyet'ten önceki halleri nedir ondan sizlere bahsedeceğiz. Hepimizin malumudur, malumudur ki, Ömer radıyallahu anhu, Allah ondan razı olsun. Müslüman olmazdan önce İslamiyet'e karşı büyük bir çekmezliği, şiddetli azabı ve öfkesi var idi. Müslümanlara çok büyük azap ediyordu ve cefa çektiriyor idi. E, onun nazarında en büyük düşman İslam idi Ömer'e Ömer karşı. Çünkü kendisi cahiliyet devrinde almış olduğu kültüre istinaden kendisi... Cahiliyeti takip ederekten büyük bir unsuriyet metodunu taşıyor idi. Kendisi ve babaları ecdattan gelen ecdattan gelen o cahiliyetin o kötü kültürüne kendisini kaptırmış idi. Bundan dolayı İslamiyet'in nurunu söndürmek için elinden gelen bütün gayretini sarf ettiği gibi Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem davasının önüne geçmek istiyor idi. Evet, bu zatın Müslüman olmasını kısaca sizlerle paylaşalım değerli kardeşlerim. Günlerden bir gün Kureyş'in ileri gelen insanları toplandılar. Onların içerisinde de Ömer İbni Hattab radıyallahu anh, bu kişi var idi. Aralarında istişare ettiler, diğerleri diğerlerine dediler ki biz bu Muhammed'in önüne geçmek için ne yapmamız gerekiyor diye istişareye başladılar. Ve bunun önüne geçelim, bunun önünü kapatalım ve bunun şerrinden de kendimizi koruduğumuz gibi dinimizi, imanımızı, akitemizi ve inancımızı koruruz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anhü'yu öne çıkararak dediler ki, Ey Ömer ancak bunun hakkından sen gelirsin, bu sana verilen en büyük görev olacaktır. Senin e, evlatların teminat altına alınacaktır ve bütün mesuliyeti biz yükleniyoruz diyerekten diğer kabile başkanları Hazreti Ömer'i ileri sunmuşlardır. Evet Hazreti Ömer bunun üzerine bunun üzerine bu verilen teklifi reddetmemiştir ve üzerine almıştır. Evet Hazreti Ömer radıyallahu anh'u Allah ondan razı olsun daha sonraki haline göre kılıcını takındı kılıcını takındı ve yola çıktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalmış olduğu mekanını aramaya başladı. Yegane gayesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek olacaktı. Yolda iken Nuaym bin Abdullah denilen kişiyi gördü. Noem bin Abdullah kişiyi gördü, Noem bin Abdullah buna dedi ki nereye gidiyorsun ey Ömer, kılıcını takılmışsın, heyecanlı bir halde görüyorum. Eskiden halim böyle değildi, bambaşka bir hale takılmışsın dedi. Dedi ki ben Muhammed'i öldürmeye gidiyorum, o Muhammed'i öldüreceğim. Muhammed bizim dinimizi kötüledi, aramızı açtı, ileri gelenlere sefih dedi ve ayıpladı. Ben bunu gidip öldüreceğim ki Bunun şerrinden kendimizi koruyalım dedi Bunun üzerine Nuhayim dedi ki Allah'a yemin ederim ki Ey Omar Senin nefsin seni aldatmıştır Sen Muhammed'i öldüreceksin de Beni Abdülmenav seni Selbest mi Seni terk edecekler mi sanıyorsun Yeryüzünde yaşayacağını mı sanıyorsun Yeryüzünde selbest dolaşacağını mı sanıyorsun Ve Muhammed'i öldürecek olursan Bilesin ki Sen de öldürülürsün dedi onun üzerine Ömer dedi ki Hazreti Ömer acaba de mi dininden döndün? Ben seni öyle sanıyorum. Sanki Muhammed'in etabı etab gibi konuşuyorsun. Ona tabi olanlar gibi konuşuyorsun. Deyince dedi ki hayır ben dinimden dönmedim. Ancak senin üzerine korkumdan dolayı bunu söylüyorum. Korkarım bir başına bir iş gelir de onun altında kalırsın ve sende ölürsün. Ondan dolayı sana nasihat ediyorum dedi. Bunun üzerine bunun üzerine mademki sen eğer Muhammed'i öldürmek istiyorsan önce git ehlinden başka başla. Ehline söylediklerini yaptır deyince Ömer akıllı kişiydi. Ne Benim ehlimde ne var? Ailemde bir şeyler mi oldu? Deyince dedi ki Nuhayim senin kız kardeşin Fatıma Müslüman oldu. Ve onun kocası Said bin Zeyd Müslüman oldu. Get onları ilk defa onları dininden çevir. Onları dinine getir, onları okşa, onları gör, sıra Muhammed'e gelsin dedi. O kişi bunu söylemekle yolunu çevirtmek istedi başka tarafa. Kendisi ta gidip Peygamber Efendimiz'e bu meseleyi bildirmek için bu teklifi kendisi Ömer radıyallahu anh'a sormuş oldu. Evet ne zamanki Ömer bu sözü eşitince... Öfkelendi ve kızdı. Hiddetlendi. Hemen yolunu çevirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidecek yoldan bacısının evine giden yolu tuttu. Bacısının yanına gidince etraftaki insanları denetledi ve içeriden bir sesin geldiğini hissetti. Güzel bir ses geliyor idi. Çünkü Fatıma ablası bir Sahabe getirmişti Habba bin Ert, Bu kişiyi getirmişti Bu kişi kendisine ve Efendisine, kocasına, eşine Kur'an-ı Kerim öğretiyor idi Ne zaman ki kapıyı vurur vurmaz Vurur vurmaz Bacısı hemen çıktı dışarıya Kapıyı açtı Ey Allah'ın düşmanı Sen Müslümanlı oldun dedi Bunun üzerine Hanımının eşi gitti Zeyd, Said bin Zeyd yanına gitti Gidince derhal ona bir tane şamar vurdu. Bunun üzerine, bunun üzerine çıktı. Üzerine çıktı. Onu boğmak istedi. Ve onun yanı sıra tekrar boca bacısı gitti Fatıma annemiz. Fatıma'ya yüzüne bir vurunca yüzünden kanları akıttı. Baktı ki Fatıma bacısının yüzünden kanlar akıyor. Kocasını bıraktı. Ve kendisi üzüldü. Bu hali görünce. Çünkü cehalette kadınları dövmek. Bir onur kırgınlığıydı. Onu razı etmeye başladı. Dedi ablam kusura bakma. Sana bunu yaptım. Yapmam gerekiyor idi. Bana dedi okumuş olduğunuz o kitap, o sesler hoşuma gitti. Onu bana verdi. Nerede dedi o dedi. Onun üzerine bacısı cesaretle, güzel bir yüksek sesle. Sen Allah'ın düşmanısın. Sen bunu okuyamazsın. Sen müşriksin. Sen necissin. ''Şu anda sen ona layık değilsin. O Allah'ın kelamıdır. Ancak onu temiz insanlar, mutahhar insanlar, güzel insanlar, akide sahibi olan insanlar onu eline alır, okuyor deyince kendisi sustu. ''Peki ne yapmam lazım bunu okumam için?'' deyince bacısı dedi ki ''Kalıp yıkanacaksın. Yıkanacaksın, temizleneceksin. Ondan sonra bunu sana vereceğim, sen okuyacaksın.'' Bunu okumaya o zaman layık olacaksın diyece kalktı temizlendi Yıkadı yıkandı Ve aldı eline okumaya Başladı Taha suresinden Bazı ayeti kerimeleri okuyunca Kalbine işledi Bu Allah'ın sözüdür bu beşerin sözü değildir. Asla beşerin sözü değildir. Bu Hakk'ın sözüdür. Kur'an-ı Kerim'in o mucizeli eserleri kalbine işleyince böyle bir inanç doğdu. Böyle bir akide meydana geldi. Böyle bir heyecanı arttı. Bunun üzerine bunun üzerine dedi ki: "Ey bacım, ey ablam Muhammed'in evini bana gösteriniz. Ben onun evine gideceğim. Orada ben Müslüman olacağım." İslamiyetim ilan edeceğim diye haykırmaya başladı. Bunun üzerine gizlenen Habbab bin Ert hemen çıktı. Gizlenmişti çünkü. Hemen çıktı. Ey Omar sana müjdeler olsun. Allah'ın Resulü bundan önce iki gün önce bir dua etti. Ve şöyle dedi. Ey benim Allah'ım. iki tane kişi var Ömer. Birisi Ömer, birisi Ebu Cehil. Ebil Hakem Amr İbni Hişam hangisi sana sevgili ise onu İslamiyet'e davet ediyorum sen onun muvaffak diye dua etmişti Müjdeler olsun ey Ömer Allah'ın duası sana isabet etti diyerekten müjdelerekten çıkmış oldu Evet bunun üzerine bunun üzerine Hazreti Ömer ve Hazreti Habba bin Erd elinden tutaraktan Ömer'in Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yerine evine gitmeye başladılar. Gizlendiği yere gitmeye başladılar ta ki orada İslam olacaktı. Evet orada İslamiyetini izah edecekti. İslamiyetini gösterecekti ve onu yola devam ederken Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem sahabelerle beraber sohbet halinde idi. Geldi kapıyı vurdu. Açacaklardı kapıyı. Sesini eşittiler. Ve içerideki sahabeler çok korktular. Dediler ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü. Gelen Ömer'dir. Heyecanlıdır. Silahı üzerindedir. Kılıcı takılmıştır. Yerimizi öğrendi. Bizler ne yapacağız deyince. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaki Hamza. Seyyid-i da, Şehitlerin efendisi. Şehitlerin onuru olan o Hamza Efendimiz. Hamza Efendimiz. ''Ya Resulullah dedi. ''Ey Allah'ın Resulü, ona müsaade eder misiniz?'' ki ''Kapıyı açayım, içeri girsin, içeri gelsin'' deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ''Ona müsaade ediniz, içeri gelsin, girsin, içeri girer girmez Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dedi ''Fe lemme ila Peygamber <gülüyor> Efendimiz huzuruna gelince Kale dedi Hazreti Hamza yan tarafında tutuyordu. Kılıcı elini almıştı. Bir ani bir şey taarruzda bulunur diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hamza'ya dedi ki da, Ya Hamza, ey Hamza bırak, bırak dedi. Sümme kale lehur sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz Ömer'e şöyle dedi. Men abi abike ya el haddab. Ya ibn Hattab, ey Hattab'ın oğlu, seni buraya ne getirdin? Niçin geldin? Neden dolayı geldin? Seni çok heyecanlı görüyorum. Bu halde değildin. Özellikle de kılıçla geldin deyince inni ahşain yenzele bir ki azab Allah. Ey Ömer korkarım ki Allah'ın şiddetli azabı senin üzerine iner diyerekten buyurdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Feqaale Ömer Ömer buyurdu. Ya Resulallah Ey Allah'ın Resulü Ey Allah'ın sevgilisi Ey kalplerin ilacı olan Allah'ın Resulü c c Tükeli umine billahi ve Resulihi. Geldim Allah'a iman etmek için. Sana iman etmek için geldim. Ey Allah'ın Resulü diye buyurdu. Ve bimâ citte bihimin indillâh. Sana iman edeceğim. Allah'a iman edeceğim. Ve Allah'tan inen Kur'an-ı Kerim'e de iman etmek için geldim. Ey Allah'ın Resulü diye buyurdu. Bunun üzerine etrafındaki olan sahabe-i Kebber al Müslimun, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerekten yüksek sedaleriyle tekbir getirmeye başladılar. Çünkü Ömer'in Müslüman olması İslamiyet'in açığa çıkmasına sebep olacaktı. Müslümanlar aziz olacaktı, her zaman aziz oldukları gibi. Evet, hatta İbni Mesud radıyallahu anhu diyor ki, Mazzin azillah Mustafin. Ömer Müslüman oluncaya kadar gizleniyorduk. Kendimizi çok zayıf görüyorduk. Kendimizi çok aşık, Alçak görüyorduk. Ama ne zaman ki Ömer Müslüman olunca asbahna izzeten aziz olduk. İslamiyetimizi güzelleştirdik. Dinimizi duyurduk. Etrafa haykırmaya başladık. O zayıfiyetler bizden kalktı diye buyurdu İbn Mesud Hazreti İbn Mesud radıyallahu anhu. Evet ismi İbn Mesud diyor ki makunna nakturun nusalle inde'l Kabe. Kâbe'de namaz kılamıyorduk. Hatta Es'dem Omar radıyallahu anhu ta ki Osman Müslüman oldu. İnne İslam Omar kâne fethan. Ömer'in Müslüman olması bir futuhat sayılır. Hicreti ise bir nusrat sayılır. Onun halife olması ise olması ise bir rahmet sayılır diye buyurdu. Evet. Hazreti Ömer Müslüman oldu. İslam İslam'a İslam'a İslam girdi. İslamiyetin nurunu kalbine yerleşti. Peygamber efendimizin cemalına bakaraktan cemalına aşık oldu. Yeryüzünde en fazla kızmış oldu. En fazla düşman görmüş oldu. Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber efendimizin en sevgili, en güzel dostu oldu. Peygamber efendimiz onun en sevdiği insan oldu. Cemalına baktı, sözünü dinledi. Yüzüne baktı, heyecanını gördü. Aşkına aşık oldu ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vuruldu. Evet hal böyleyken müşrikler bekliyorlar ki Ömer gitti Peygamberin Muhammed'in kellesini getirecek. Onu bekliyorlar idi. Arzuları oydu. Onun için oraya göndermişler idi. Yegane arzuları yerine getirmek için ayak üstünde onu bekliyorlar idi. Evet Ömer radıyallahu anhu. Müslüman olduktan sonra dedi ey Allah'ın Resulü el hakkın hak üzerine değil miyiz dilimiz hak değil mi sen hak değil misin ey Allah'ın Resulü evet dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz hak üzeriniz dilimiz hak'tır her şeyimiz hak'tır ey Ömer diye buyurunca. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dedi. Madem durum böyleyse ey Allah'ın Resulü, buyur beraber Beytullah'a gideceğiz. Birlikte onlara baka baka Beytullah'ı tavaf edeceğiz dediler. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ortaya aldılar. Bir tarafında Hazret Hamza, bir tarafında Hazret Ömer, diğer sahabeler tek bir sadaletle Beytullah'a vardılar. Beytullah'a vardılar. Oradaki onu bekleyen müşrikler neye uğradıklarını şaşırttılar. Tamamen bir şaşkınlık içerisinde ona baktılar. Ve dedi Hz Ömer radıyallahu anh kelimette. La illallah Muhammedun Resulullah yüksek sesle onlara bakaraktan bu İslam nidansını onlara bakaraktan haykırmaya başladı. Ve Beytullah'a tavaf ediyor. Peygamber Efendimiz huzurunda beraber tavaf ediyorlar. O sırada işte. O ileri gelen münafıklar, o küffarlar ileri gelenlerden hepsi ne yapacağını şaşırttılar. Onların dehşetli halleri o anda görenlere, görenlere bambaşka bir acayip hal arz etti. Evet nasıl olmasın? Çünkü onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Peygamber Efendimizin kellesini bekliyor idi. Ölmesini bekliyor idi. En azıl insanı göndermişler idi. Hiç akıllarına gelmedi ki. En azıl insan Allah'ın Resulü'nün huzuruna geldiği zaman eriyip kalacaktı. Hakkın önünde her şey nitekim yumuşadığı gibi Hazreti Ömer'de, ...yumaşadı ve kelime-i tevhidin aşıkı oldu. Evet. Allah'ıma azel İslam'a bir habercileyin. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etmişti. Sana iki tane sevgili ikisi gösteriyorum. İkisinde de Ömer'dir. E Allah'ım hangisi Müslüman a layık ise onu sel muvaffak eyle deyince Hazreti Ömer Allahu Teala'nın Resulü'nün duasına mazhar olmuştu. Hazreti Peygamber Efendimiz çarşamba günü dua etti. Perşembe günü Hazreti Ömer Müslüman oldu. Fazla bir zaman geçmedi. Arada bir gün geçmeden Allah'ın Resulü Duası Rabbinin huzurunda, Rabbinin huzurunda isticab edildi değerli kardeşlerim. Evet, Hazreti Ömer Müslüman oldu. Bundan sonra esas meseleyi, esas mesuliyeti üzerine almış oldu. O da nedir? O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam davetini, İslami ücretmek, İslamiyet'i kalplere yerleştirmek için elinden gelen cihat gayretini üzerine almış oldu. Evet, bunun da kendisi Müslüman olmasıyla kalmadı. Belki de, belki de etraftaki bütün insanların ayağına giderekten onları İslamiyet'e davet etmeye başladı. Evet, bundan önce Ebu Cehil'in kapısına vardı. Ebu Cehil'in kapısını çaldı. Ey Ebu Cehil, çık dedi, çıktı. Ben dedi, Müslüman oldum. Peygamberin aşık oldum. Hakka inandım. Ona tabi oldum. Ma verake ya ahi. Evet. Bunun üzerine şöyle dedi Ebu Cehel, daha ne arz ediyorsun bunun sonu? Bunun sonunda daha ne arz ediyorsun? Sen Müslüman olmuşsun ama kötü bir şey yapmışsın. Çok iyi bir şey yapmamışsın. Dininden dönmüşsün diyerekten ona savaş ilan etti. Ona karşı geldi. Ama Ömer'in hiçbir zaman için aldanmadığı bir kişi. Hiç aldatmadı. Hiç onun şeyine bakmadı. Ancak elinden gelen bütün cihat uğruna kendisini bu yola koymuş oldu. Evet Hz. Ömer'in Müslüman olmasıyla Müslümanların gücü arttı. İslamiyete Hamza girmiş oldu, Ömer girmiş oldu. Bununla beraber 40 tane büyük sahabe İslamiyet'in çekirdeğini teşkil etmeye başladılar. Teşkil etmeye başladılar. İslamiyet yüceldi İslamiyet odağların arasında, depeler arasında, bütün kabileler arasında. Ömer'in Müslüman olmasıyla İslam yayılmış oldu. Ondan dolayı Allah'ın Resulü vuruyor ki, Zahar el İslam, o bir İslam, o Ömer. Ömer'in Müslüman olmasıyla. Ömer'in Müslüman olmasıyla İslamiyet açığa çıkmış oldu diye buyurdu Allah senden razı olsun Ey Ömer İbni Hattab Adaletinle kıyamete kadar Anılacaksın Adaletinle kıyamete kadar Onurlanacaksın Senin adaletin her yerde vardır Nihayet seni sevenler Seni andığı gibi Seni sevmeyenler de Senin adaletini dillerinden düşürtmemektedir Ey Ömer radıyallahu anh Allah senden razı olsun Evet İbn İshak şöyle buyuruyor. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhu ennehu قال Abdullah bin Ömer diyor ki: "Demâ eslemi Ömer, Ömer ne zaman ki Müslüman olunca, قال لِجَمَاعَةِ bir dahi topluluklarına dedi ki: "Hanginizin sesi daha güçlü? Hangisi daha fazlallık yapabilir? Benim Müslüman olduğumu çıksın etrafta ilan etsin." diye ferman buyurdu Hazreti Ömer radıyallahu anhu. Bunun üzerine Cümeyl bin Umar, Cümeyl bin Umar şöyle dedi, benim sesim çok güzeldir, sesimi herkes duyar, gür sese sahibim. Ey Ömer senin İslam olduğunu herkese ben duyuracağım dedi. Çıktı her tarafta İslamiyetinin Müslüman olduğunu, Ömer Radiyel Müslüman olduğunu yaymaya başladı. Bunun üzerine, bunun üzerine kendisi şöyle dedi bağırmasında, Ömer dinden döndü, Ömer dinden döndü diyerekten bağırdı. Hazreti Ömer buyurdu, hayır ben dinden dönmedim, dinden dönmedim, ben dinden dönmedim, yeni bir dine girdim, Müslüman oldum. La ilahe illallah ve enne Muhammedun Resulullah, bunu söyleyeceksin, bunu söyledim diye buyurdu. Ve dekaltu fi dini Muhammed, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinine girdim. Sen böyle çağıracaksın, ey Cümeil diye buyurdu. Evet, ne zaman ki? çarmaya başlayınca savaka falan babil ve saraha ala ya maşer <gülüyor> ey kurayshler ey büyükler ey küffarlar ey ileri gelen liderler Muhammed'in Mustafa'nın dinine girdi Ömer hepinizin haberi olsun diyerekten bu ilanda bulundu. Evet bunun üzerine küffarlar elbette ki boş Nitekim zamanımız olduğu gibi Peygamber Efendimiz'in zamanından alda kıyamete kadar hakla batıl elbette çarpışacaktır. Ama el-İslamı yavlu ve la yu'la ale İslam yücelecektir. Onun üzerine başka yücelen hiçbir şey olamayacaktır. Evet ve kanafi İslam Omar bin Sina sade peygamber efendimizin peygamber olduğunun 6. senesinde 6. senesinde Hazreti Ömer radıyallahu Müslüman olmuştur. Evet, Müslüman olmasında büyük bir acayipler meydana gelmiştir Hazreti Ömer radıyallahu hanu. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu hanu İslamiyete büyük bir düşmanlığı vardı dedik. Müslümanlara çok eza cefa veriyordu dedik. Ta ki Müslüman olunca kadar. Günlerden bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anhu muhacir kadınlardan bir tanesine uğradı. Muhacir kadınlardan bir tanesine uğradı. Muhacir kadın eşyasını atının üzerine yüklemiş devam edip gidiyor. Ona şöyle dedi. Nereye gidiyorsun? Ey Allah'ın kulu kadın. Nereye gidiyorsunuz deyince şöyle dedi kadın. Bize eza cefa verdiniz. Bizi yordunuz. İslamiyetimizi yaşatmadınız. Dünyayı başımıza dar getirdiniz. Allah'ın bizlere takdir etmiş olduğu yerlere oralara göç ediyoruz diye buyurdu. Bunun üzerine fi seferikum. Seferiniz mübarek olsun ey kadın diyerekten ona da bir tebrik yaptı. Evet ne zaman ki bu kadın amirin kadınıydı. Evine geldikten sonra Ömer'in kendisine söylediğini Ömer'in kendisine söylediğini ve onun da Ömer'e söylediğini izah edince kocası dedi ki Ey hanım ne umuyorsun Ömer hiç Müslüman olur mu? Afedersiniz Ömer'in eşeğe Müslüman olsa bile Ömer gene Müslüman olmaz Diyerekten ümidini böyle kesmişlerdi Evet bunun üzerine Bunun üzerine Ebu Hazreti Ömer radıyallahu Hanu İslamiyet'in elbette ki Müslüman olmazdan önce, Müslüman olmazdan önce, İslamiyet'ten önce sahabe-i kiramlara büyük eza cefa vermişler idi. Müslüman olduktan sonra, Müslüman olduktan sonra Allah onu, Allah onu en büyük zirvelere yükseldirekten, yükseldirekten onu cennete müjdelemiştir. Dikkat ediyor musun değerli kardeşlerim? Peygamber Efendimiz öldürmeye gelen O'nu kanın içmeye gelen O'nu katmaya gelen Müslüman olduktan sonra Cihad uğruna Allah için cihad ettiğinden Dolayı Allah da onun Mükafatını dünyadayken Müjdelemiştir ve cennette Müjdelemenlerden bir tanesi de Hazreti Ömer radıyallahu hanı Ve Kur'an-ı Kerim'de Faruk diyerekten Hazreti Ömer'e peygamber Faruk diyerekten isimlenmiştir Ondan dolayı Hazreti Ömer radiyallahu diyor ki Benim üç tane arzum vardı O üç tane arzumun Aynısını Allah benim arzuma göre Muvaffak kıldı diye buyuruyor Ondan bir tanesi de Dedim ya Resulallah Ey Allah'ın Resulü İbrahim makamından namaz kılsanız Burada namaz kılacak yetayın etmiş olsanız Ne kadar güzel olun deyince Allah bunun üzerine ayeti kerime indirdi Vettehizu min makamı İbrahim'e musallâ İbrahim'in makamını siz namaz kılacak yeriniz diye Allah benim muvaffakat etmiş olduğum şeyi de arzu ettiğim şekilde ayet-i kerime indirdi. İkincisi dedim ey Allah'ın Resulü senin ailenlere yabancılar gelip gidiyor. Ey olanlar var ey olmayanlar var kapansınlar deyince Allah onlara Hicap suresini indirdi. Üçüncüsü de ayet-i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına dedim. Allah'ın Resulüne fazla baskı yapmayınız. Fazla istekte bulunamayız. bulunması bulunmayınız. Belki de gücü yetmez sizlere. Alamaz peygamber mahcup olun deyince Allah bunun üzerine bir ayeti kerime indirdi. Evet, sizden isterseniz, sizden isterseniz sizleri sizler bırakız. Sizden daha hayırlısını Allah nasip eder diyerekten buyurdu. Evet, bunun üzerine Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sadakati devamlı olan Ömer radıyallahu anhı değerli kardeşlerim Müslüman olduktan sonra İslam cihadını, İslam meşalesini kalbinde yaşaraktan yaşatmıştır ve sonunda da halife olmuştur. Halife zamanında da, halife zamanında da adaletiyle meşgul olan kişi Hazreti Ömer radıyallahu anhıdır. Günlerden bir gün ağacın Gölgesinde yalınız yatıyor. heyda heyetler gelmişler. Hazreti Ömer radıyallahu anhu'yu soruyorlar. Dediler ki, Hazreti Ömer işte şu ağacın altında yatıyor. Görüyorsunuz, odur halifemiz deyince yaklaştılar. Yanında ne bekçisi var, ne de koruyucusu var. Ey Ömer de dedi. Adel tefe emint fenimt. Ey Ömer, adaletli oldun ve güvenirli şekilde uyuyorsun. Sana müjdeler olsun diye buyurdular. İşte Hazreti Ömer Radıyallahu anh'ı durumu böyle Kardeşim Hazreti Allah Hazreti Ömer Radıyallahu anh'ı Nasıl ki İslam heyecanı İslam aşkı nasip eylediyse Allah aynı aşkı, aynı bize heyecanda bize nasip eylesin ve biz de onun yolunda olmaya devam edelim. Dünyada yaşadıkça yaşadıkça o ecdatlarımızın, o sahabelerimizin o büyüklerimizin, o önderlerimizin o liderlerimizin yolundan Allah bizleri ayırmasın. Heyecanı ve aşkını Allah bizlere nasip eylesin. Ve ahiru davane enil hamdü rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve Muhammed ve ale ali seyyidina Muhammed <Gülüyor>